Altmış dokuzuncu konu, Am İbnül As'ın Mısır savaşlarında düşmanları İslam'a davet etmesi, Am, Hazreti Ömer'in Medine'ye dönüşünden sonra Mısır'a gitti, Elyon kapısına dayandı, Elyon eski Mısır'da bir şehirdi, Hazreti Zübeyr de onun arkasından gitti, iki ordu birleşti, daha sonra bu kişiler Mısır Başpiskoposu Ebu Meryem'le karşı karşıya geldiler, beraberinde birçok da keşiş vardı, Bunlar Mu Kavkıs'ın memleketi savunmak için gönderdiği orduda bulunuyorlardı. Am İbnü'l As Mısır'a girdiğinde bu ordu İslam ordusuna karşı çıkmıştı. Am onlara haber göndererek acele etmeyiniz, önce söyleyeceklerimizi dinleyiniz, sonra da görüşünüzü belirtip istediğinizi yaparsınız dedi. Onlar da savaşı hemen başlatmadılar. Am onlara bana Ebu Meryem'le Ebu Milyam'ı gönderiniz de onlarla görüşelim diye haber yolladı. Onlar da bunu kabul ettiler. Her iki taraf da birbirlerine teminat verdiler. Am İbnül As bu iki din adamına şunları söyledi. Siz bu memleketin rahiplerisiniz. Şunu biliniz ki Allah Muhammed'i hak ile gönderdi. Muhammed de bize hakkı emretti. O, Allah'tan aldığı her emri bizlere iletti. Allah'ın selamı ve rahmeti onun üzerine olsun bunlardan sonra da Rabbine kavuştu. Kendisine verilen vazifeyi tam olarak yerine getirdi. Bizim için apaçık bir yol bıraktı. Bize emrettikleri arasında düşmanlara mühlet vermek de vardır. Dolayısıyla sizi İslam'a davet ediyoruz. Kim İslam'a girerse o da bizim gibidir. Kim de İslam'a girmezse ondan cizye vermesini isteriz ve buna karşılık da onu düşmanlarından koruruz. Hazreti Peygamber, sizin memleketinizi fethedeceğimizi bizlere haber verdi. Ayrıca aramızdaki akrabalık bağlarından dolayı da size karşı yumuşak davranmamızı vasiyet etti. Çünkü Hazreti İsmail'in annesi Hacer Mısırlı Kıptilerdendi, Hazreti İsmail ise Arapların atalarındandır. Eğer bize icabet edip cizye verecek olursanız zilletle birlikte sizi korumamız altına alacağız. Hazreti Peygamber'in vasiyetlerine uyan emirlerimiz de bizlere, Kıptilere iyi davranınız, diye emretmektedirler. Onlar da şöyle cevap verdiler. Bu uzak bir akrabalıktır. Böyle uzak bir akrabalık bağını ancak peygamberler gözetebilir. Hacer meşhur bir kadındır, o şerefli birisiydi, bizim kralımızın kızı olup menf halkındandı, o sıralar krallık onlardaydı, aynı Şems halkı onları mağlup ettiler ve topraklarını zapt ettiler, bunun üzerine onlar yabancı ülkelere gittiler, Hacer, Hazreti İbrahim'e gitti, Hazreti İbrahim'e, merhaba, evet, dedikten sonra, bize emniyet, eman veriniz, biz size tekrar geleceğiz, dediler, Ama onlara şöyle dedi, benim gibi insanlar kandırılamaz, fakat size üç günlük eman veriyorum, gidiniz, kendi aranızda müzakere yapınız, bu üç günden sonra dediklerimi kabul etmeyecek olursanız sizinle savaşırım, onlar üç günün az olduğunu, müddetin biraz daha uzatılmasını istediler, ama onlara bir gün daha verdi.